yüreğinde Anadolu'nun eskisi sesinde dağların yankısı ruhi su hazırlayan Ulaşcan seslendirenler Özlem Devrim Bahar Ayhan Marşoğlu gel benim de bir de Su, 1912 yılında Van'da dünyaya geldi. Kendi deyimiyle, Birinci Dünya Savaşı'nın ortada bıraktığı çocuklardan biriydi. Ailesini 1915 Ermeni Kırım'ında kaybettiği rivayet edilir. Oğlu Ilgın Su, babamın 1912'de Van'da doğması, öksüzler yurdundan gelmesi, bugüne kadar hiçbir akrabasının çıkmaması düşünüldüğünde Ermeni olma ihtimali hayli yüksek demiştir. Mehmet, Adana'da bir ailenin yanına yerleştirilir. Aile çok yoksuldur. Amca ve yenge diye seslenir onlara Mehmet. 6 yaşına geldiğinde onu bu sefer başka bir sürpriz bekler. Adana, İngiliz ve Fransız işgaline girer. Aile işgalden kaçmak için toroslara sığınır. 6 yaşındaki Mehmet, toroslarda kaç kaç diye tabir edilen oradan oraya göçü yaşamış ve ileride söyleyeceği doğa ve seferberlik türküleri için İlk altyapısını da bu zorunlu seyahatinde oluşturuyordu. Kurtuluş Savaşı başladığında Adana'ya geri dönerler. Mehmet dönüşlerinde amcasının ve yengesinin gerçek akrabaları olmadığını anlar. Ama önemsemez. Çünkü etrafında o kadar çok anasız, babasız, amcasız, teyzesiz çocuk vardır ki o da katliamların savaşların yetim ve öksüz bıraktığı Anadolu çocuklarından biridir ve çocuk yaşında bu gerçeği kabul etmiştir. Adana'ya döndüğümüzde on yaşındaydım. Hüseyin adında bir mahalle arkadaşım vardı. Annesi beni çok severdi. Bir gün gel oğlum, seni de Hüseyin'in okuluna yazdırayım, rahat edersin dedi. Hüseyin'in okulu dediği öksüz Yurdu Darül Eytam'dı. Ve Mehmet'in ruhi olacağı serüvenin başlangıcı olan müzikle tanışması da burada olacaktı. O günden sonra hep yatılı okudum. Okulda ilk öğrendiğim, oyun denilen bir şeyin varlığıydı. Çocuk olmayı da, oyun oynamayı da o güne kadar bilmiyordum. Ve öksüzler yurdunda bu oyunlar sırasında sesinin güzelliği dikkat çeker. Önce sesimin farkına vardılar. Marşlar, şarkılar söyleyerek taburun önünde yürüyen gruba aldılar beni. Zaten önceleri de konu komşu, hep beni çağırır türkü söyletirlerdi. Sabahtan kalktığımda ezan sesi var. Ezan sesi değil ya ya, burçak ya Nezansesi değil yer yer kurçak yası var. Bakın şu dayılsın kaç tarlası var. Kamanda kızlar ne zorymiş kurçak yolması. Kurçak tarlasında yer yer gelin olması. Eğdirme pesini yavrum kalkar giderim. Evin başına yandım. Öksüzler Yurdunun müzik öğretmeni Mehmet Tahir yurda bir keman aldırır ve Mehmet'in de kemanla ilişkisi bu şekilde başlar. 1925 yılında Ankara'da müzik öğretmen okulu kurulur. Ve Türkiye'deki tüm öksüz yurtlarına bir bildiri yollanır. Müziğe hevesli, istidatlı çocukları bize yollayın. Bu amaçla açılan sınava Adana Öksüz Yurdu'ndan 4. sınıftan Mehmet ve 5. sınıftan Şaban katılır. Mehmet kazanır. Okul müdürü Mehmet'i yanına çağırır. Senin bir yıl daha bu okulda kalma şansın var ama Şaban açıkta kalacak. Bu yıl onu kazanmış gösterelim, sen seneye nasılsa tekrar sınava girebilirsin. Der, okul müdürü. Öksüz olmanın, yetim olmanın, açıkta kalmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen bu 10 yaşındaki koca çocuk kendisi gibi yetim arkadaşının dışarıda kalmasına gönlü razı olmaz. Peki der Mehmet, emindir. Gelecek sene tekrar bu sınavı kazanacağından. Doğru söylüyordu müdür. İçimde hiç yükte kalmadı. Nasıl olsa seneye tekrar kazanırdım bu sınavı. Evet dediği gibi de oldu. Seneye tekrar girdi sınava ve tekrar kazandı Mehmet. Ancak bu sefer de başka bir talihsizlik buldu Mehmet'i. Dönemin savunma bakanı Recep Peker tüm öksüz yurtlarına bir genelge yollamıştı. Emir çok açıktı. Öksüz yurtlarına bitiren tüm çocuklar askeri okullara gidecekti. Bu karar okula gelince bizim sınavları geçersiz saydılar. Çok üzüldüm ama keşke geçen yıl hakkımı şabana vermeseydim demedim hiç. Bu kararla Öksüzler Yurdu'ndan İstanbul Halıcıoğlu'ndaki askeri liseye gelir Mehmet. Adana'dan ayrılmadan önce bizi muayeneden askeri doktorlar isimlerimizi duydukça gülümsüyorlardı. Ökkeş, Cumali, Ali Merdan durmuş. Sonunda bize dediler ki, çocuklar siz bu isimlerinizin yanına bir de kibar isimler koyun. Sonra İstanbul'da size gülerler. Biz de öyle yaptık. Cumali... Ali Ulvi oldu, Supi, Supi Nejat oldu, ben de Mehmet Ruhi oldu. 1926 yılında o zaman henüz 13-14 yaşlarındaki çocuklara askeri doktorların bu isimleri vermesi tesadüf müdür bilinmez. Ama arkadaşı Supi'nin isminin yanına Nejat isminin gelmesi Ruhisu için muhtemelen o gün hiçbir anlam ifade etmiyordu. Ancak o isimler yıllar sonra Ruhisu için çok anlamlı olacaktı. Kendisinin de üye olacağı Türkiye Komünist Partisi'nin kurucularının isimleri daha 14 yaşında kulağına aşina olmuştu. Mehmet'in Ruhi isminin almasından 5 yıl önce Karadeniz'in sularında katledilen Türkiye Komünist Partisi'nin kurucuları, supiler, Nejatlar ve yoldaşları için yakılan en güzel ağıdı da yine Ruhi'su söyleyecekti. Ay aldın gönlümde ya bir yanımda garip garip öten deri kuşları garip garip öten Dönüyor bir yanım deryada. adıyla Mehmet Ruhi olarak İstanbul'a gelir. İstanbul'a geldiğimde yazdı. Haliç'ten insanlar denize girerlerdi. Bu masal şehrini tanımaya çalışıyordum. İstanbul'daki öksüz yurtlular burada bana yoldaş oldu. Bana yol, iz gösterdiler. Beni kendi yurtlarındaki müzik öğretmeni Ahmet Muhtar ile tanıştırdılar. Akşamları askeri okulun kantininde toplanırdık. Ağabeyler hadi Ruhi çal derlerdi. Ben de onlara keman çalardım. Bir akşam yine keman çalarken okul komutanı içeri girdi. Ne bu rezalet diye aykırması ve kemanı ayağının altına alıp kırması bir oldu. Keman benim değildi. Adana'dan arkadaşım İsmail'in kemanıydı. Çok üzüldüm. Birkaç gün sonra okul komutanı beni çağırdı. Kemanın parasını ödemek istediyse de kabul etmedim. Askeri okuldan iyice soğumuştum. Aklım fikrim zaten müzik öğretmen okuluna girmekteydi. Taşa çaldım kilimene, haydar haydar, taşa çaldım kirimene. Öksüzler yurdunda tanıştığı müzik öğretmeni Ahmet Muhtar Bey, müzik öğretmen okuluna girmek için Ankara'ya gelebilirsen iyi olur demişti. Ruhi hiç düşünmeden evet dedi. Ancak ne parası vardı ne kimliği. Ama karar vermişti. Askeri okuldan kaçacaktı. Arkadaşları aralarında para topladı. Bir arkadaşı da kimliğini verdi. Ve bir akşam vakti elinde eski bir valizle Haydarpaşa Garı'ndan Ankara'ya doğru yola çıktı. O zamanlar trenlerde sıkı kontroller var. Tam Polatlı'ya yaklaşırken polisler geldi. Sorular sordular. Gözleri tutmadı ki kimliğini de alıp gittiler. Yarın gelip merkezden alırsın dediler. Ankara istasyonunda indim, sırtımda koca bir valiz. Ulus'a, oradan Cebeci'ye kadar yürüdüm. Müzik okuluna geldim ve Ahmet Muhtar Bey'i buldum. Askeri okuldan kaçtığımı söyledim, eyvah dedi. Beni aceleyle askeri liseler müdürlüğüne yolladı. Oraya gidip diplomam ve kimliğimi isteyecektim. Sırtımda valizle ilk gördüğüm yetkiliye durumu anlattım. Yanılmıyorsam bir albaydı. Hikayeyi Adana'dan başladım, başlar başlamaz da gözlerim boşaldı. Hem ağladım, hem anlattım. Albay'da hikayemden çok etkilendi, gözleri doldu. Ama bunu yapamayacağını, okula dönmemi ve bu durumla ilgili bir dilekçe yazmamı tembihledi. Maceralarla başlayan Ankara yolculuğu, kolunda iki inzibat ve gözlerinde yaşlarla sona erer. Onca yıkılmışlığın, hayal kırıklıklarının içinde İstanbul'a dönerken, yoldan arkadaşlarına ayva alıp götürmesi, onun içindeki enerjinin ve azmin, ne kadar büyük olduğunu gösterir. Hiçbir şekilde yenilgiyi kabul etmeyecekti. Döndüğünde iki gün hapis yattı. Çıktığında yetimhanelerden gelen çocukların sağlık kontrolüne gittiğini gördü. Ve aklına çürük raporu almak geldi. Çürük çıkanları başka okullara yolluyorlardı. O da çürük raporu alarak müzik okuluna geçebilirdi. İlk denemesinde başarısız olan Rohi, ikinci denemesinde gittiği doktora durumu anlatır, yalvarır, yakarır ve sonunda Çürük raporu almayı başarır. Çürük çıktığım zamanki sevincimi görmeliydiniz. beyler, arkadaşlar, sevinçten havaları uçtuk. beyler bir dilekçe yazdılar. Müzik okuluna geçmem için. Arkadaşlar da para topluyorlardı. Dilekçeye yanıt gecikmedi. Mektebimize ek bina yapıldığından yerimiz yok alamayız. Çürüğe çıktığından Halıcıoğlu Askeri Lisesi'yle de ilişkisi kesilen ruhi Adana Öksüzler Yurduna geri yollanır. Bir kez daha yenilen Ruhisu, çocuk omuzlarına keder yüklense de biliyordu. Ne yapıp edip müzik okuluna girecekti. Adana'da sessiz filmler oynatan bir sinemada küçük bir orkestrada vardı. Filmlerdeki sahnelere göre orkestra müzik yapıyordu. Orkestradaki Avusturyalı kemancı Ervin, Adana Öğretmen Okulu'nun keman hocasıydı. Ruhisu, klasik batı müziğini ilk ondan öğrenecekti. Eylül ayı geldiğinde yine arkadaşları para topladı ve yine Ankara'ya müzik okulu sınavları için gitti. Bir arkadaşından keman ödünç aldı ve Ankara'nın bir otel odasında sabahlara kadar çalıştı. Of aman da, aman da kara dağları, sandal. Da, sandal. Haydı lendemlen karada malare sandalda sandalım allı kerim onu eriyor İçerimde oğlum, her yanı, her yanı. Ve sonunda başardı. Ruhi onlarca zorluğun, engelin ardından pes etmeyerek Ankara Müzik Okulu'na girdi. Okula girdikten sonra da sıkıntılar yakasını bırakmayacaktı. Ama o hiçbirini aldırış etmeden tırnaklarıyla kazıya kazıya girdiği müzik okuluna başarıyla devam etti. Okula girdikten sonra Su soyadını aldı. 1935 yılında okuldayken Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'na seçildi. Ve artık müzik kariyeri hızla ilerlemeye başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'na seçildim. Provalara gidip geliyordum ama gönülsüzüm. Çünkü öğretmen olmak istiyordum. Ankara'da konservatuvar kurulduğunda ülkemizde hiç geçmiş olmadığından kimse opera bölümüyle ilgilenmiyordu. Hindemit ve Karl Ebert gibi hocaların teşviğiyle opera bölümüne, konservatuar bitince de devlet operasına girdim. Mehmet'in 1912'de Van'da yoksulluklar, katliamlar, savaşlar içinde başlayan kabus gibi hayatının, 1952'de Figaro'nun düğününü sahneleyen bir opera sanatçısı Ruhi Su'ya evrilmesinin hikayesiydi buraya kadar anlattığımız. Her ne kadar 1952'de artık opera sanatçısı olsa da Ruhisu, Mehmet'i Ruhisu yapan serüveninde hep türkülerle yoğrulmuştur. 1952 yılında Devlet Operası'nda Bastian Bastienne, Madame Butterfly, Fidelio, Satılmış Nişanlı, Maskeli Balo, Figaro'nun düğününü sergileyen Ruhisu'nun kulaklarında aslında başka sesler çınlıyordu karaylandır ki harbe oturak karaylandır ki harbe oturak kilis yollarımda kelle getir kelle getir Nerede düşman varsa orada bitirek vurunan tepleyle namus günüden vurunan tepleyle namus günü Daha 3 yaşında 1915'te Van'da Ermenice ağıtlarla 1918'de Adana'da Fransızlara karşı direnen Kara yılanların türküleriyle, Kurtuluş Savaşı'nda Toroslarda Yörüklerin türküleriyle yorulmuştur ruhusu. Anadolu insanıdır çünkü. Acısı da, derdi de türkülerin içindedir. Onun askeri lisede çürük almaya çalıştığı kulakları aslında bu toprakların acılarının en iyi aktarıcısı olan türkülerle doludur. Kulaklarındaki acı da bundandır aslında. Derdim dur hangisine yanayım? Derdim dur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde kan derman bulayım. Meğer dostelin de ne çaresi? Efendim, efendim benim, efendim, benim bu derdime derman, efendim. Operadan büyük tad alıyordum ama türkü söylemekten de geri kalmıyordum. Benim türkülerimi dinleyen Avusturyalı çalıştırıcımız Markovic Türk müziğinin ilk defa bu kadar güzel olduğunu görüyorum dedikten sonra, o zaman radyo müdürü olan Vedat Nedim Töre benden bahsetmiş. Her gün bir saat radyoda program yapmamı istediler. Ben 15 günde bir olsun istedim. 1943 ve 45 yılları arasında iki haftada bir pazar günleri bas bariton ruhusudan türküler programını yaptı. Burada seslendirdiği Aşık Ali İzzet'in Bir Allah'ı tanıyalım ayrı gayrı bu din nedir adlı türküden dolayı programı sonlandırıldı. Bir Allah'ı tanıyalım, bir Allah'ı tanıyalım Ayrı gayrı bu din nedir dost dost dost dost Senle ki benle yeni delim, senle ki benle yeni delim, bu kavga dönüşkin nedir, dost, dost, dost, dost. Senle ki benle yeni delim, senle ki benle delim, bu kavga dönüşkin nedir, dost, dost, dost, dost. Ruhi 1952 yılında... Aşık Veysel konulu bir filmde komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Sansar Yanhan'ın en alt katındaki hücrelerden birinde, beş ayı aşkın bir süre kalan Ruhisu orada ağır işkence görür. Tabutluğa konur. Harbiye cezaevine getirmek için iyileşmesini beklemek zorunda kalırlar. Ruhisu dönemine tanıklık etmeye devam ediyordu. Geldiği yer, verdiği mücadele... Onu, bunu yapmaya mecbur ediyordu. Döneminin en meşhur yeri Sansaryan Han'a da yolu bu şekilde uğradı. Sansaryan Han'daki günlerine şahitlik eden ve ona yardımcı olmaya çalışan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Burhan Arpat şöyle aktarıyor. O zamanlar Vatan Gazetesi'ndeydim. Aynı zamanda Türk Tiyatrosu Dergisi'nin de sekreteriyim. Yazar dostum Orhan Ançerlioğlu, İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürü olmuştu. Emniyet Müdürlüğü 3. Şubeden geldiği için birçok şube müdürünü tanırdı. Ben de 1. Şube Müdürü Ahmet Topoloğlu'nu o günlerde tanıdım. Ruhisu tutukluydu ve kendisinden haber alınamıyordu. Bir tek Sansar Yanağan'da olduğu biliniyordu. Daha fazla dayanamadım ve Ahmet Topoloğlu'na gittim, ricacı oldum. Ruhisu görüşmek istediğimi söyledim. Topaloğlu anlatılması güç gülümsemesiyle olur dedi ve beni Sansar Yanağan'ın meşhur işkencicisi Parmaksız Hamdi lakaplı şube müdürüne gönderdi. Parmaksız Hamdi, rube ağzıyla ile konuşan, dönemin aydınlarını, yazarlarını sorgulayan garip bir adamdı. Bir zile bastı. "Ruhi suyu getirin." dedi. Kısa bir süre sonra kapı açıldı. Pijama üstüne palto giymiş, saçları karma karışık, yüzü tıraşsız, adımları ürkek içeri girdi Ruhi Su. Bir şeyler mırıldandı, anlamadım. Fakat kucaklaştık, sessizce ağladık. Ruhi parmaksız hanbiden izin alıp kirli çamaşırlarını almaya gitti. Döndüğünde bir bohça verdi bana. Semiha bunları yıkasın ve sizde kalsın dedi bana. Evde bohçayı açtık. Kanlı bir çarşaf çıktı içinden, kala kaldık. Kanlı çarşafı yıllarca sakladık tavan arasında. Sonunda da sobada yaktık. Yıllar sonra Ruhi el kapıları planı bana verirken içine şu notları düşmüştü. Sevgili Burhan, seni hatırlıyorum, Sansar Yananda, ölümle dirim arasında ve dünyadan kopmuş, insanları yitirmiş duygular içindeyken beni ziyarete geldiğini, omzuma yaslanıp ağladığını hatırlıyorum. Bu nasıl İstanbul zindan içinde kayboluverdi gecem gündüzüm? Bu nasıl İstanbul zindan içinde Bavul ba Yattığımız yerde güller bitecek Gün gelir sabret bu bizim Yattığımız yerde güller bitecek Bavuk, Bavi 1952 ve 1957 yılları arasında beş yıl hapis yattı. Mahpus'ta kendisi gibi tutuklu olan Sıdık Hanım'la evlendi. Türkiye Komünist Partisi'nden dostlarıyla yattığı mapushanelerde en güzel mahpus türkülerini yine o söyledi. Drama köprüsü Hasan, dardır geçilmez. Bre Hasan, dardır geçilmez. Soğuktur sovarda Hasan bir tas içilme. Soğuktur sovarda Hasan bir tas içilme. Ana geçilir Hasan, yar dam geçilmez Bre Hasan. ...yardan geçilmez... ...at ...drama ...dostlar dinlersin... Cezayirlerinde rahat rahat yatamadı hani... ...sürgünler yaşadı... ...sürgünlerde acılar... Ruhusu doğup büyüdüğü Anadolu toprağından öğrendiğini şimdi hayata geçiriyordu. Acılarını türkülerine yakıyordu. Kollarını sıkan kelepçeyi, ona zulmeden jandarmayı ama en çok da umutlarını türkülere aktarıyordu. Yani ondan önceki ozanlar gibi türkü yakıyordu. Hasan dağ türküsünün öyküsü tam da böyle bir sürgünde ortaya çıkmıştır. Bu sürgün ve türkünün hikayesini mapus arkadaşı Ahmet Baba şöyle aktarıyor. Adana cezaevine sürdüler. Hepimizi bir otobüse doldurup birbirimize zincirle bağladılar. Geceliğin Nidovasından geçiyoruz. Çişimiz geldi. Otobüsü durdurup dışarı çıktık. Birbirimize zincirle bağlı olduğumuzdan birimiz çişe oturduk mu? Hepimiz oturuyor, kalktık mı? Hepimiz kalkıyoruz. Anadolu bozkırı yaz gecelerinde dehşet güzel oluyor. Büyülü saydan bir gece. Ay ışığı altında Hasan dağı yalap yalap ediyor. Uzakları, dağları, özgürlüğü gözlerimizle okşuyoruz. İşte tam bu anda ruhusu birden coşuyor. Sanırsınız Hasan Dağ binlerce, milyonlarca yıldır karnında sakladığı ateşini çıkarıyor. Hasan Dağ, Hasan Dağ. Sıkıyor zincir bile, jandarma da dinim ağlıyor. Sıkıyor. Zengir... diyor yol kaldı göçümüz, gülmez ağlamaz içimiz. İnsan olmak suçumuz, hasamda. sando insanum Maposluk sürgünlük biter. Yıl 1960 olmuştur. Su Taksim Belediye Gazinosu'nda söylemeye başlar. O zamana kadar kulüplerde egemen olan yabancı topluluklar 27 Mayıs sonrası yerini yerli sanatçılara bırakmıştır. Bu arada Yapı Kredi Bankası'ndan iş teklifi alır. Banka her sene Halk oyunları şenliği yapar. Ruhisu'dan da bu yapılan şenliklerin organizasyonunun içinde olmasını isterler. Kabul eder. O sıralarda Bitmeyen Yol filminde seslendirdiği ''Serdari halimiz böyle ne olacak? Kısa çöp uzundan hakkını alacak.'' türküsünü seslendirir. O zamanki Dünya Gazetesi yazarlarından biri bu türküye çok sinirlenir. Ruhisu aleyhine bir kampanya başlatır. Bu kampanyada Ruhisu'yu bankadaki işinden eder. Kaderi de söylediği türkülere paralel gider ruhunu. Nesini söyleyeyim canım efendim? Gayr düzen tutmaz telimiz bizim. Arzu haleyle sen deflesilmez. Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Söyle dost söyle. 1975'te Dostlar tiyatrosunun bünyesinde. Ruhisu Dostlar Korosu'nu kurdu. Çalışmalarına burada devam etti. 1975 yılında Dostlar Tiyatrosu'nda verilen Pir Sulsan konserinde sahne alan Dostlar Korosu, Ruhisu'nun 1976 yapımı El Kapıları, 1977 yapımı Sabahın Sahibi Var, 1978 yapımı Semahlar argümlerinde de yer aldı. Tütün gizeli şadırımız su tek sesli halk müziğimizin batı müziği içinde yer edinmesinin bir yolu olarak çok sesliliğe işaret eder. Bu güçlü müzik dilini benimsetmek için de temelde polifonik bir karaktere sahip olan halk müziğimizden yola çıkar. Batı tekniğiyle işlenmiş müziğimizi dinlerken kendi dilimizi ve kendi yaşantılarımızı bularak çok sesliliğin tadını anlamaya alışacağız. Ve böylece batı müziği içindeki yerimizi alabileceğiz. Müzik eğitimim, müzikteki gelişmem, dünya bakış açımdaki gelişmemin türkülere eğilmeme çok yararı oldu. Türkiye ilişim gördüğüm eğitim sonucu farklıydı. Hem sesimi kullanıyordum, hem de yorumumu. O güne kadar türkücünün eğitimi şarkı geçmekti. Ses formları, bilgi, müzik kültürü yoktu. Müziğimizin içinde ileriye açık yeni bir ses getirdiğimi inanıyorum. Çok sesli batı müziğinde bizi özgü bir üslubun gerekliliğine inandırdım insanları. Yalnız besteciler açısından da değil, tüm yorumcular açısından da türkülerimizin bize özgü bir rengi olmalı Ben böyle bir kişilik Elin ve renk getirdiğimi inanıyorum Evler döşelik Döşelik abo Yanar Ali hani Yücel Yanar ışıtır Işıtır abo romatizma şikayetiyle gittiği hastanede kemik iliği kanserinin başlangıcında olduğunu öğrenir. Teşhis ve tedavi için uğraşırken Türkiye 12 Eylül faşist darbesiyle sarsılır. Askeri yönetim uzun süre ruhu suya pasaport vermez. Ancak tedavi için yurt dışına çıkmak zorundadır. Sonunda bir defaya mahsus olmak üzere pasaport çıkarılır. Almanya'ya gittiğinde Doktor Seyfi Önder tarafından yapılan tedavi sonuç vermez. 1983'te, bacaklarında aşırı his kaybolduğu için hastaneye yatırılır. 1985'te yine yurt dışına tedavi için çıkması gerekmektedir. İktidarda Turgut Özal ve ANAP Hükümeti vardır. Ruhi Su'ya pasaport verilmez. Yurt dışına çıkamaz ve tedavisi tamamlanamaz. 17 Eylül 1985'te eşi Sıdık Asu'ya vasiyetnamesini yazdırır. 20 Eylül 1985 günü derin bir sinir krizi geçirir. Akşam saatlerine doğru sinir krizi beyin kanamasına dönüştü. Dört saatlik uzun bir uğraşa rağmen akşam saat 21:09'da hayatını kaybetti. Herhalde aklımdan, aklımdan gitmez, aklımdan gitmez. Sol yanım Oh uh my -huh. geçen Ruhisu, son kavgasını 12 Eylül faşist darbesiyle yapacak ve bu kavgayı da kazanacaktı. Cenazesi 12 Eylül döneminin ilk büyük kitle gösterisi haline dönüştü. 12 Eylül'ün evlerine kapattığı insanlar, Ruhisu'nun cenazesiyle tekrar sokaklara çıkmıştı. Su gider ayak yine yapacağını yapmıştı. Cenazesi Şişe Camii'nden itibaren kitlenin omuzlarına alındı. Türküler ve sloganlar eşliğinde polisin engelleme çabalarına karşın on binlerce kişi tarafından zincirli Kuyu Mezarlığı'nda dehnedildi. Yüzlerce kişi o gün cenazeden sonra gözaltına alındı. Adres değişmişti. Sansaryan Han'ın yerini Gayret Tepe almıştı. Ama türküler değişmemişti. Gözaltındaki yüzlerce insan o gece sabaha kadar ruhisu türküleri söylediler hep bir ağızdan. Tıpkı ruhisu ve dostlarının yaptığı gibi. Mahsus mahal derler Kaldığım zindanda Kalırım kalırım Dostlar yandadır İkelleri kızıl kandadır Kanda Aman Ölürüm ölürüm Kardeş aklım sende aklım sende İşi güzel, kendi güzel, içi güzel Tarihi 1985 yıl önce İsa'nın doğumuyla mı başlatıyoruz? Yoksa 4000 yıl önce yazının bulunuşuyla mı? Yoksa 10 bin yıl önceki insanın mağara resimleriyle mi? İnsanlık tarihi kaç 10 bin yıllık olursa olsun, tarihin hiçbir zamanında ve dünyanın beş ana karasının hiçbir yerinde ve bugün de dünyanın 160 küsur ülkesinde insanlar milletvekili sıkıntısı çekmemişlerdir. Ve bakan sıkıntısı çekmemişlerdir. Ve başbakan sıkıntısı çekmemişlerdir. Ve devlet başkanı sıkıntısı hiç çekmemişlerdir. Niçin? Çünkü bunlar tarihin her döneminde ve coğrafyanın her yerinde, her zaman istenilenden, gereksinilenden daha çok olmuşlardır. Değil bir tek dünyaya, yüzlerce dünyaya yetecek kertede vardır bunlardan. Ama tarihin her döneminde ve dünyanın her yerinde, her zaman ruhsular yoktur. Ruhusular çok değil, gereğince bile bulunmazlar ve ruhsular bir gelir bir giderler. İşte tarihin her zamanında ve dünyanın her yerinde gereğinden çok bol bulunanlar, dünyaya pek seyrek gelen, ne mutlu bize ki yurdumuza gelen, ruh suya tedavisi amacıyla yurt dışına çıkması için hiçbir neden de olmadan, hiçbir bahane de uydurulamadan pasaportunu vermediler. Uygar ülkelerin sanatçıları, bilimcileri, aydınları, Türkiye'nin her zaman gereğinden pek çok bulunan yetkililerini, ruh suya pasaport verilmesi için, Başvuru yağmuruna tuttuktan sonradır ki Ruhi'ye pasaportunun verilmesi zorunda kalındığında Ruhi ölüm yolculuğuna dönüşü olmayan göçe hazırlanıyordu. Artık hiç kullanmadığı ve kullanamayacağı pasaportuyla öldü. O kullanılamayan pasaport özenilerek saklansın çünkü bizden sonraki kuşaklar bugünü öğrenmek ve anlamak için o kullanılamayan pasaportu müzede görmelidirler her sanat dalında yeni bir okul kuran öncülerin, o okulun en iyi yapıtlarını verdikleri pek seyrek görülmüştür. Ruhi Su, Türk halk müziğinde hem yeni bir okul kurdu, hem o okulun en güzel yapıtlarını yarattı. Bugün, onun kurduğu okulun aramızda övündüğümüz pek çok ustaları var. Elbette ruhi ölümsüzleştiren, salt sesinin biricikliği ve güzelliği değildir. Onun büyük değeri, Türk halk müziğini çağdaşlaştırarak yenileştirmesi, yeni üretimlere yol açması, böylece Türk sesini dünya sesi yapabilmiş olmasıdır. Sesi güzel, işi güzel, kendi güzel, içi güzel bir insanı yitirdik. Kendisinden geriye dünyamızda durmadan su gibi akacak güzellikler kaldı. Şeyh Galip'in Nefi için söylediği, Eyvah ki bir çorak vadide akıp gitmişsin, dizesindeki gibi ruhu su da, Çorak yönetimlerin çölünde akıp gitti. Ama gönüllerimizdeki yerini alarak... ...bütün bir Türk halkının... ...hepimizin sesi olduğu için... ...dünyanın da sesi olmuştu. Türk halkının başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Dünyanın başı sağ olsun. Aziz Nesin. Ankara'nın... ...taşına bak... ...gözlerimin... Yaşına bak Ankara'nın taşına bak Gözlerimin yaşına bak Uyan uyan Gazi Kemal Şu feleğin işine bak İşine bak Uyan uyan, Gazi Kemal, şu feleğin işine bak, işine bak. Ruhi Suda çilesinden soyundu. Ruhi da 73 yıllık somut bir görüntüden çıkıp sonsuzla bütünleşti. Usul, sakin, dirençli ve yaratıcı kişiliğiyle Çilekeş yaşamı arasındaki keskin perspektif, son 50 yıllık toplumsal serüvenlerimizin de hamur yapısını gösteren çarpıcı bir ölçek sayılabilir. Opera hançeresini folklorla kaynaştırma aranışlarının üst düzey müzikçiliğine kendini adayacağına, devlet kadrolarında kalıp kendine verileni yapmakla yetinse, Türk müziğini yeni bir senteze kavuşturmanın ilk adımları atılmamış olur ama yaşamı çok daha güvenceli bir çizgiden geçerdi. Buna karşılık yine hiçbir aranışa yönelmeden piyasa alışkanlıklarına kancalansaydı milyarlık bir servet içinde yüzerdi. Ruh ise ister maaşlı, ister piyasa kazançlı olsun, hiçbir kolaylığa yaslanmadan kendi sanatında boayı boynuzlarından yakalama soyluluğunun yalnızlığıyla bu tür çabaları değerlendirme alışkanlığımızdan yoksun bir arenada bir eski zaman dervişinin içten ışıklı sabrını uzattı gökler katına. 20-30 yıl sonra Ruhisu'nun yaşamı tüm ayrıntılarıyla sinemaya aktarıldığı zaman, 20. yüzyıl hengamesinde neleri anlayıp neleri anlayamadığımızın kanevası da daha belirgin çıkacaktır ortaya. Şurası kesin ki henüz ne devlet gözlüğü ne de piyasa gözlüğü, kendine özgü değişik ufukları ve yörüngeleri olan has bir sanatçıyı, Rönesans'tan gelme kültürlerin sağlıklı değerlendirmesiyle göremiyor. Ne kravatlığımızı ulvi ile kaynaştırabiliyor, ne kravatsızımızı arabeskten kurtarabiliyoruz. Resim, yontu, mimari ve hatta edebiyat alanında da aynı toplumsal birikimsizlik sık sık çıkıyor karşımıza. Her ne kadar bunu lirik sözcüklerden örülmüş coşkulu klişelerle kapatmak istiyorsak da, son yüzyıldaki sanat ve sanatçı yaşamlarının grafiği çok daha değişik bir tablo çiziyor kendi dilimizi kullanmaktaki yetersizlikten edebiyat sınavlarındaki çöküntüye, arada bir çıkarttığımız üst düzey sanatçıların başlarına gelenden kalitesizler furyasının sağladığı olmadık primlere kadar tuhaf bir çarpıklığın rota bozukluğunu henüz yeterince düzeltmiş değiliz. Elbette ki Osmanlı monarşisinin çok dar açılı sanat anlayışıyla, dünyadan koparılmış bozkır kökenli Müslüman bir köylü toplumunun kendi içine kapanık yapısını, Rönesans'tan kaynaklanan evrensel bir sanat anlayışının yaratıcılığa en içten alkışları veren basamaklarına oturtmak kolay değil. Ama yine de bir ruhu suyu daha başka türlü algılayabilir ve daha başka türlü sarmalayabilirdik. En ilkel ve en kırıp dökücü politikacılara gösterdiğimiz hoşgörünün bir kıymığını bile kültürümüzde onlardan çok daha derin izler bırakacak sanatçılarımıza gösteremeyişimiz çağımızın tribünlerinde bizi donuk bırakıyor. 16. yüzyıl İspanyası'nın katılığı, o dönemin koşullanmalarına bir hayli ters düşen El Greco'ya bir türlü kıyamamıştı. 600 yıllık Osmanlı monarşisinin de cezalandırdığı ozan sayısı sadece 6'dır. Bizse bir sanatçıya bir kez öfkelendik mi, peşini bir daha 50 yıl bırakmıyoruz. Neyse, bu da toplumumuzdaki nasipsiz cilvelerden biri. Ruhisu benim sevdiğim ve saydığım Hatice dostlarımdan biriydi. Ölümü bir dostlu yitirmenin ötesinde bir yığın acılı çıngırak çaldı yüreğimde. Türk ve dünya sanat tarihiyle ilgilenmeden, sanat ve sanatçıyı sevip anlamadan, demokrasiyi sevip anlamanın pek de mümkün olamadığını düşündük. Çetin Altan, Güneş, 23 Eylül 1985 Benim Kâbem insandı, helenin enli dost menli, Kur'an'da kurtaran Hele ne ni ne dost <Gülüyor> ne ni insan oldu insandı. Hele ne ni ne dost ne ni benim Kabe'm sevildi. Hele ne ni ne ni dost <Gülüyor> ne ni kurtanda kurtaran da. Hele ne ni ne ni dost <Gülüyor> ne ni sevili insanlardı. Hele ne ni ne dost ne ni. Sabahın köründe telefon çaldı. Bertan onaran beklediğimiz haberi verdi. Sevdiğimizi yitirdik. Ne zaman? Sabaha karşı. Ruhi her düşündüğümde içim ürpermiştir. Çünkü o kendi türünün ilkidir. Kendinden öncesi yoktur ruhinin. Varoluşu, özbenliğini keşfetmek için okyanusların bilinmeyen ufuklarına yelken açan insanoğlunun öyküsüne benzer. Kendinden önce kimsenin düşünmediği bir yolculuğu göze almıştı Ruhusu. Ya yok olup gidecekti ya da dünyamıza yeni bir dünya katacaktı. Van'da doğan bu yoksul ve öksüz çocuk, devlet konservatuvarında Schubert'le, Bach'la, Rossini'yle, Haydn'la, Hender'le kaynaşmıştı. Aryalar, liğitler söylemek için eğitilmişti. Türkü söylemeye kalkışmak ne demekti? Şu her yerde, her yanda, köyde, gecekonduda, kahvehanede, sokakta duyulan türkülerin değeri neydi? İnsan bunları söyleyerek sanat dünyasında varoluşunu kanıtlayabilir miydi? Toplumda saygınlık yaratabilir miydi? Ruhi bu işi başarırsa kendi türünün ilki olacaktı, başardı. Dünyamızdan çekip giderken Ruhisu dünyamıza yeni bir dünya katmıştı. Ayaklarını bu toprağa dayadı Ruhisu. Oradan güç aldı. Sanatın çağdaş kurallarını özümseyerek... ...türkülerin yorumunu yaptı, kuramını geliştirdi. Acaba Sümmani türküleri halk gibi söyler miydi? Söylese Sümmani tavrı diye bir şey kalır mıydı? Acaba Veysel halk gibi söyler mi? Bunları iyi biliyor musunuz? Halk gibi diye gösterilecek bir örnek tip yoktur. Sümmani, Veysel, Ayşe, Fatma mahzuni ruhi vardır biz hepimiz halkız türküler beslenmez türküler yakılır sen yanmasan ben yanmasam o yanmasa nasıl yakılır türküler ruhisu yakılan türkülerin ateşinde ulusal kültürümüzü sesiyle yalazlandırdı yüreklerimizi ısıtıp bilincimizi uyardı halk bilime katkılarda bulundu derleme çalışmalarını yürüttü şiirler yazdı Türküler yaktı, öğrenciler yetiştirdi, çıraklar büyüttü. Yıllarca dalga dalga sardı ülkeyi. Ruhi suyla gecelerimiz ve gündüzlerimiz yaşandı. Beyoğlu'nun bir kör sokağında, pasaklı bir pasajında, sıra servilerin dar bir albusunda, Osman Bey'in basık bir çatı katında, İstanbul'un orasında burasında, Anadolu'nun her bir yöresinde, karanlık bir gece kulübünde, yıldızlı bir açık hava tiyatrosunda, Buğulu bir sinema salonunda, gürül gürül güneşli bir meydanda, ruhi hep aynı ruhiydi. Çalarken, söylerken coşkuyu doruğa çıkarır ama saygınlık oluştururdu. Sesini soluğunu keserdi herkes, kalabalık tek kişiye dönüşüp dinlerdi ve türkü, türküleşirdi. Yurda ve halka kendini adayarak sanatın özünde insanlaşmanın simyasını karmış çoğu büyük kişi gibi, Ruhi bütün ömrünce baskılar altında yaşadı. Yargılandı, gözaltına alındı, mapushaneye atıldı, ağır hastalığında bile yurt dışına çıkması yasaklandı. Evi basıldı, kitapları dağıtıldı, aç kalması için her yola başvuruldu. Ama ruhinin sesini ne yaşarken kesebildiler ne de ölümünden sonra susturabilecekler. İnsan çıplak güneşte gözlerini kapadığı zaman karanlık olmaz. Aydınlıkta gözlerini yummak, Karanlıkta gözlerini yummağa benzemez. İstersen dene. Işık göz kapaklarının ardına sızar. Yıldız yıldız çakar. Hiçbir şey görmeden aydınlığı duyumsarsın. Yüreğinde bir duyarlık, benliğinde tanımlanamaz bir duyguyla yaşadığının bilincine erişirsin. Bilinçle gözlerini yuman insan karanlığa düşmez. Onun göz kapaklarının ardına sızan yıldız yıldız ışığı şimdi hepimiz paylaşıyoruz. İlhan Selçuk, Cumhuriyet, 22 Eylül Senle 1985 alemde. Ya giderim medreseye ders okum Soru Halktan yana, halkın mutluluğu için düşünen, uğraşan halk aydınlarımız da halkımız gibi çileli, dertli, halkımız gibi boyun eğmez. Büyük halk sanatçımız Ruhi Su. o yıllarca binbir türlü engellemeye, acılara, yoksulluklara, hapislere, sürgünlere, göğüs gere gere, halkımızın yüzyıllardır gönlünde ve sesinde yaşattığı Pir Sultan Abdallara, Yunus Emre'lere, Köroğullara yeni bir nefes, bir taze can verdi. Gericiliğin yüzyıllardan beri yozlaştırmaya, unutturmaya çalıştığı barışseverlik, insanseverlik, doğruluk, yiğitlik, özgürlük değerlerini halkın belleğinde yeniden diriltti. Ülkemizin pek çok yöresinden binlerce türkü derledi, halk aşıklarıyla tanıştı. İzlenimlerini ve derlediği türküleri, insan sevgisinin, halk sevgisinin, müzik bilgisinin, gelişkin estetik duygusunun süzgecinden geçirip derlediği güzelliklere, Bin güzellik daha kattı. Ruhunun aynası olan o güzel, yalın, derin, cömert ve sıcak sesiyle bu güzellikleri sonsuza kadar halkına armağan etti. Onun türküleriyle dünyamız bezendi, çoğaldı, güzelleşti. O halkına ve halkının mutluluğu davasına sarılmıştı. Halkımız da onu bağrına bastı. Ruhisun'un cenaze törenine ülkemizin dört bir yanından gelen on binin üzerinde insan katıldı. Bütün baskı ve engellemelere rağmen Onu son vatanına kadar türkülerle uğurladılar Ruhiler ölmez diye seslendi binlerce insan Polisi saldırttılar 200'e yakın insanı gözaltına aldılar Pir sultanları astıran saray Sarayın paşaları çöküp yıkılıp gittiler Pir sultanlar, köroğullar Halkın gönlünde yaşadı Sesinde sürdü Geldi ruhusu oldu Yunus Emre ruhisu, Pir sultan abdal ruhisu. Köroğlu ruhusu, Karaca olan ruhusu, halkımızın gönlünde ve sesinde sürüp tazelenecek. Bu dünya zalimlere ve zorbalara kalmayacaktır. Sümeyra Çakır Siz padişahlar asker on sene bekletiyorlar hicazda gençken kocadım yitirdim yağurli soy ka Yemen yiğit koymadı bizde N olur karda sesi sesinde dağların yankısı ruhi su hazırlayan ulaşcan seslendirenler özlem devrim bahar ayhan marşoğlu